yolların en güzeli Muhammed ve Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat delalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize cennete gidecek yolu kolaylaştırsın. Razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizleri Sadece kendisine her işte, her sözde, her amelde, kulluk yapması için yaratmıştır. Bizim yaratılış gayemiz kulluktur. Ama yaratılanların dışında, kullukla mükellef olan bizlerin, onlardan ayrı bazı hasletlere sahibiz. Düşünme, akıl etme, sorumlu olma, sağını solunu ayırt etme, geleceğe bakma, seçme hayra veya şerre yönelme, hayra yöneldiğinde ulaşacağın şeyler, şerre yöneldiğinde ulaşacağın şeyler tamamen bildirilmiştir. Ama insanların dışındaki yaratılanlara baktığımızda düşünün doğadaki bir kar, bir yağmur bir ağaç, bir hayvan bir dağ, hepsinin Allah Azze ve Celle yaratmada bir gayesi vardır yani biz insanı estağfurullah biz yarattığımız hiçbir şeyi boş abes gayesiz yaratmadık diyor yani yaratılan her şeyde bir amaç bir gaye vardır hiç kimse bundan ne yapamaz kaçamaz aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi o yakıtı diyor insanlar ve taştan olan cehennem ateşinden ne yapın sakının diyor yani yakıtı insan olduğu gibi burada taştan da olabiliyor. Onun için yaratılan her şey Allah Azze ve Celle'den yaratılmış, yani yaratılan varsa bir yaratıcı da var. Ve bu yaratıcı kullukla mükellef olan yaratılanlardan bir ibadet dediğimiz, bir kulluk dediğimiz bir eylem istiyoruz. Yaratılanların içine neye bakarsak bakalım, onların hepsi kendi hal dilleriyle Rab'larına kulluk ederler. Bir arıya düşünün, bir ineği düşünün, bir balığı düşünün, bir kuşu, bir güneşi düşünün. Aynen, ey Ebuze ey Muaz, bu güneş nereye gidiyor biliyor musun diye sorduğunda Ebuze e, Muaz ne diyor? Allah ve Resulü biler diyor. O, o, görevini yaptı Rabbin arşının altına secde etmeye gidiyor emrederse yarın tekrar doğacak emredilmezse öyle kalacak diyor. bu da gösteriyor ki ayda güneşte Allah'ın ayetlerinden emirlerinden bir emirdir yani onlar da kendi hallerinde kendi hilkatlarında kendi yaratılışlarında Allah'ın birer nedir zikreden kendi hallerinde zikredenlerdir ama onların bir seçme hakkına sahipliği nedir yoktur ve belli bir evreden de geçmezler İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım der. İşte bu kullukta her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar hadisine de baktığımızda Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam siz hiçbir hayvan yavrusunun eksik olduğunu gördünüz mü? Yani hayvanın doğar doğmaz kendi cinslerinin yaptığı her hareketi yaptığını görürsünüz. Belli bir evreden geçmiyor. Bir ineğin yavrusunu, bir kuzunun yavrusunu veya yeni yumurtlayan bir balığın yavrularını düşünün. Aynı kendi cinslerinin eğitimi almış gibi bir eğitimlerini görürsünüz. Veya şu son zamanlarda gündeme getirdikleri somon balığını düşünün. Ta ilk yumurtladığı yere kadar ne yapıyor? Hem de tersine ne kadar yerden gidiyor? Halbuki orayı hiç kat etmedi bu. Ve ölüme gittiği de onun şeyinde var. Buna rağmen hayvanlar, yaratılanlar kendi hilkatlarında neyi varsa ne yapıyor? Hiç kesintisiz, itirazsız bunu yaşıyorlar. Ama insana gelince İnsan nedir? Seçme hakkına sahiptir. İşte bu seçme hakkına sahip olduğu bu şeye biz din diyoruz. iman diyoruz veyahut küfür diyoruz. İşte bütün peygamberlerin gönderilmiş sebebi mesela Allah azze ve celle insanlığa ilk gönderdiği peygamber olarak resul olarak kimi bildirir? Nuh aleyhisselam. Neden? Çünkü Nuh aleyhisselama kadar kaç asır geçmişti? ve insanlıkta şirk diye bir şey yoktu yani Adem'in çocukları arasında ha belki öldürme ufak tefek fıtri olarak günah yükünden bir şeyler vardı ama Allah Azze ve Celle'ye nitler eşler koşma diye bir şey yoktu ama şeytan asırlar sonra ne yaptı ilk şirkini koştu İlk şirkle neyle yaklaşıyor aynen iblis neyden sapmışsa İnsanlara yaklaştığı yolda aynı şekildedir yani Allah Azze ve Celle ey iblis iki elimle yarattığım halde senin Adem'e secde etmene mani nedir diye sorduğunda iblis ne diyor neyinden diyor Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği akıl dediğimiz yani düşünme dediğimiz diğer mahluklardan ayrılan hasletinden ne yaptı boyun eğmesi gerekirken secde etmesi gerekirken ihlasla, huşuyla Allah'ın huzuruna kapanması gerekirken ne yaptı? Diklendi. Hayra kullanmadı, şerre kullandı. Onun için akıl çok büyük bir nimet olduğu gibi insan için çok tehlikeli bir şeyde. Allah Azze ve Celle bizlere hayır ihsan etsin hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin İşte iblis ilk aklını kullanması hasebiyle öyle şeytani yaklaştı ki Nuh Aleyhisselam'ın kavminde ölen salih insanların acıları üzüntülerine binayet önce onların resimlerini sonraki nesillere bütün her yerlere asmalarını ondan sonraki nesile heykellerini yapmalarını Sadece tanınsın, bilinsin, ondan sonraki nesle ise biliyor musunuz sizin atalarınız bunlarla Allah'a yaklaşırlardı. Bunların yüzü suyu hürmetine Allah'tan isterlerdi diyerek en son nesli ne yaptı? Kandırdı. Bakın burada ne var gene? Bir akıl çatışması var. İşte bu noktada Allah Azze ve Celle ne yaptı? Nuh Aleyhisselam'ı gönderdi. Nuh Aleyhisselam gelip de ilk söylediği onlara davet neydi? Gelin bir olan Allah'a, biz ne için yaratılmıştık? Kulluk. Her halükarda kul muyuz? Kuluz. Yani ibadetten kaçamıyoruz. Allah'a yapmış olduğunuz ibadetlerde ona eş koşmayın. Yani kul olanlara kulluklarında Allah'a eş koşmamalarını emrediyor. Bunu söylediği anda ki Hangimiz bu daveti yaptığımızda karşıdakinin derdi neyse ne yapar? Hemen itiraz eder. Meseleyi de anlamıştır. Biz bunları Allah'a hoş hoşmuyoruz ki. Hemen iblis birine fısıldattırıyor. Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Neyi? vet, veguz, nesir, yevuku. Kimdi bunlar? Anladım. İşte günümüzde salih insanlar kimdi? Geçmişimizde. said Nursi. Süleyman Tuna Hilmi Han, falan, Vehut filan Ve Abdülkadir Geylani Geçmişin insanı bunlar. Öyle veya böyle, doğru veya yanlış bu insanlar Allah'a hizmet etti mi? Etti. Hiç kimse buna itiraz edemez. Hayatları destan bu insanların. Bu insanları ne yaptılar? Onlara doğru gider gitmez hemen itiraza gidiyorlar. Bu itirazları neden? Çünkü onlar hakikaten hizmet etmedi mi? etti. Halkın gözünde hakikaten Allah'a yaklaşan insan değil mi? Çünkü öldüler. Hayatları belli. Öyle. Ne yapıyor? Sakın bırakmayın. Şimdi sen ne kadar gidersen git. O hep oradan ne yapıyor? Yaşantısıyla. Kendisini Allah'a hatırlatmasıyla onu anlıyor. Ve onun sözleriyle ne yapıyor? Hayat buluyor. İşte Allah'a Hazze ve Celle'nin Resullerini gönderip de tebliğ yaptırması ve doğru dini anlatması ortaya şunu getiriyor kardeşlerim. Diğer derslerin üzerine bina olarak düşünün bunu. Biz kulluğu anlattığımızda fıtratta kullukla tevhitte kulluk diye ne yapıyorduk? İkiye ayırıyoruz. Şimdi bunların müşkünatı nerede? Fıtraktalar hala. Allah neden Resulü gönderdi? O kullukla bu kulluk aynı değil. Doğruyu göründür. Çünkü biz icbari kullukla ihtiyari kulluk diye bir ders yapmıştık hatırlıyor musunuz? İcbari kulluk dediğimiz neydi? İstesen de istemesen de Allah'ın razı olduğu bir çarktasın. Yani acıkacaksın yiyeceksin, korkacaksın üzüleceksin, seveceksin hayal duygusu duyacaksın. Bunların hepsi Allah'ın razı olduğu bir şeyler. Ama ihtiyari dediğimizde mükellef olduğumuzda akıl bali olduğunda buluğa erdiğinde artık gelen vahye teslim olmak zorundasın. Ve aklın görevi de burada ne yapıyor? Bitiyor. Çünkü akıl ne yaptı? Çocuğu doğuştan, çocukluk, işte bebeklik, belli bir yaşa kadar geldi mi aklın görevi ne yaptı? Bitti. O mükellef artık. Artık bundan sonra aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi isteyen iman etsin İsteyen küfretsin. Ama inanan da, küfreden de açık delillerden sonra inansın. Açık delillerden sonra küfretsinler. İşte Nuh Aleyhisselam'ın gönderilme gayesi bu. Yani senin karıştırdığının Allah Azze ve Celle'ye ibadetinde eş koştuğunu ne yapıyor? Gönderdiği. Onların içinde yaşayan, onlar gibi yiyip içen, onlar gibi ölümlü birisi gelip ne yapıyor? Yanlış yapıyorsunuz. İbadetlerinizde bunları Allah'a ne yapmayın? Eş koşmayın. Peki ne yaptılar? İtirazları nasıldı? O toplumun önde gelenleri, gururluları, kibirlileri. İlk Resul'a işte, itiraz eden kimdir? Onlar. Peki neden gururluları, önde gelenleri, despotları itiraz eder de alttakiler etmez? Çünkü çile çeken insan rahat düşünür, doğruyu görür ve Allah'a kendini daha yakın hisseder. Önde giden, deptebe içinde yaşayan insanlarsa günaha daha meyillidir. Ve yapmış oldukları ibadetlerde Allah hiç o kadar düşünmezler. Bu yüzden de iblis onları çok rahat ayartmıştır. Mesela ilk katil olarak Kabil'i el alıp, Kabil neden Kabil öldürdü? Yani o ana kadar evlenen çocuklar kendi eşlerini seçme hakkına mı sahiplerdi ki? Kabil tuttu kendi kız kardeşini istedi. Var mıydı böyle bir hakkı? İblis geldi baktı o çok çirkin, bu çok güzel, bu daha güzel. Neden o ondan evlensin? Bu senin hakkın. Bunu vesvese vere vere vere ne yaptı? Bir güzelliği mana etti. Halbuki Oradaki emre uyması gerekirdi. Babalarına müracaat ettiler. Allah'ın kanunu bu dedi. Ama yine de kırmak istemedi. İkisi de ne yaptı? Adak adandı. Adem aleyhisselamın şeriatında dağın tepesine götürülür. İkisi de adaklarını koyar. Kiminki kabulse ateş alır. Bir ateş gelir. Kabul olaninkini alır. Öbürünü ne yapardı? Götürürdü. Ne oldu? Habil oyun çobanlığı yapardı. Kabilse ne yapardı? Tarla ekerdi. Habil tuttu sürünün en semiz, en babayit koçunu Allah'a ada verdi. Kabil ne yaptı? Nerede çürük, çarık patates varsa getirdi, onu koydu. Koç gitti, o kaldı. İblis daha da kinlendirdi mi? Daha sonra öldürttü. Daha sonra da ne yaptı? Şöyle yapacağım. Ve ondan sonra artık bütün Ademoğlunun kan akıtanların günahı ona doldu. İlk başlangıç olma. Bu da kaderle alakalı bir ayrı bir mesele. Demek ki iblis insana her yolden ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Öyleyse kardeşlerim akıl dediğimiz şu melekenin çok güzel bir kontrola ihtiyacı var. Yani nasıl ki burun dediğimiz bir şey belli bir mesafeyi koklayabiliyorsa, nasıl ki göz dediğimiz şey belli bir mesafeye bakabiliyor sınırları varsa, aklın da sınırları vardır. Aklı sınırının dışına çıkarttığın zaman seni ebedi cehenneme götürür Allah muhafaza. O yüzden akılla vahiy meselesine geldiğimizde, özellikle Allah'ın kitabına, Resulun sünnetine gitmeyen insanların, doğru ve yanlış tespiti diye bir şey yoktur yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselama dönelim tutuyor aleyhissalatü vesselam bir zaman hurma aşılama meselelerinde dolaşırken ne yapıyorsunuz diyor İşte erkekten dişiye aşı yapıyoruz ben bunu hoş görmüyorum diyor artık o an ne düşünmüşse bir münadi çıkıyor Allah Resulü aşılamayı haram kıldı diyor ve ertesi sene zekat verme zamanı o en güzel zekati getiren insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a zekata muhtaç olup geliyorlar. Allah Resulü soruyor, sizin diyor en güzel zekatları veren değil misiniz? Ne oldu bu sene? Mahsul neden olmadı? Onlar diyor ki Allah'ın Resulü senin bize elçiniz geldi, hurma ağaçları aşılanmadan meyve vermez. Bunun haram olduğunu söyledi de o yüzden meyve olmadı diyor. Öyle mi diyor? siz dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz. Ama ben size dininiz konusunda bir şey emredersem bunu yapın. Çünkü dinde istişare olmaz diyor. Bu da gösteriyor ki aklın dini işlerde zerre kadar selayet yok. Öyleyse hangi mesele olursa olsun aklı karıştırmadan vahye bak, bakmak mecburiyetindesiniz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Üç, üç buçuk sene vahyin kesildiği zamanı düşünün. Allah'ın Resulü, göktekinin emini, yeryüzünde onun elçisi, ama buna rağmen kendisine bir şey sorulduğunda ne diyor? Bilmiyorum. Veyahut ben size de diyor, bunu söyleyeceğim. Ama inşallah demediği için ne oldu? Muhammed'i Rabb'i unuttu. Terk etti diye yıllarca alay ettiler. Buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, inancından en ufak bir şey değiştirdi mi? Bir yeisi oldu mu? Öyleyse başa ne gelirse gelsin aynı zamanda bize de delildir hangi halde olursan ol Rabbin seni unutmaz Rabbin sana ne yapar? Yardım eder. Sen eğer Rabbin yeryüzündeki halifesi isen Allah seni asla unutmaz. Burada sen kulsun o da seni bununla ne yapıyor? İmtihan ediyor. Yani bir belada, bir musibette, bir hayırda ne şeyde olursa olsun, akıl kesinlikle vahyi bir meseleye ne yapmayacak? Girmeyecek. Girdiği zaman, mesela aleykümselamu alhamdülillah. Şöyle düşünün. Çok basit görünebilir. Sakın bir şey için diyor, keşke demeyin. Yani, Keşke şunu yapmasaydım, keşke falandan evlenmeseydim, keşke şundan arkadaşlık yapmasaydım, keşke şuraya gezmeye gitmeseydim. Bunlar nedir? Kadere tekma atar, şeytana yol açar diyor. Bakın sadece bir keşke kelimesi. Peki Kur'an'da ne var? Onların başına bir bela, bir musibet geldiğinde ne derler? Biz Allah'tan geldik, yine ona dönüşleriz. Peki akıl ne der bu konuda? Bunu der değil mi? Keşke şundan arkadaşlık yapmasaydım. Şimdi bu akıl senin hayrına mı, şerine mi çalışıyor bunu bir düşün. Demek ki insanoğlu her zaman kötülüğe meyilli, her zaman nefsini temize çıkarmaya meyilli. Aynen Ademoğluna yaklaşan iblisi düşünün. İblis ne diyordu? Beni azdırması sebebiyle Adem'e bana mühlet ver kıyamete kadar musallat olayım şimdi Adem mi İblis'i ayarttı yoksa İblis kendisi mi Adem'e düşman oldu hangisi hangisi eğer akıl indirilen vahyin önüne geçerse ama indirilen vahiden de sen habersizsen senin üzerindeki hakim olan imanın niymış, aklın hangisi düşünün şimdi Nuh Aleyhisselam kavmine geldiğinde gelin Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şey onu ortak koşmayın. Onlar ne dediler? Sakına. Bugün ne diyorlar toplum? Yani siz şimdi atalarımızın izinde olduğumuz şeyler mi terk etmemizi istiyorsunuz? Bu cehaletin meyvasıdır. Örf, anane, töre dediğimiz şeylerin hepsi hep cehaletin meyvasıdır. Aklın meyvasıdır. Koca koca akıllı olan insanlar eğer Allah'ı bulamıyorsa bu nasıl akıldır? Ama şunu da unutmayalım ki kardeşlerim, eğer Nuh Aleyhisselam 950 sene bu insanlarla mücadele yapmışsa demek ki bu basit bir mücadele değil. Basit bir basit bir sabır da değil. Basit bir davet de değil. Düşünün 950 sene davet ediyor Hanım'ı iman etmiyor. Hanım'ı da kafirlerden olarak geliyor rivayetlerde. Düşünün, oğlu da aynı şekilde geliyor. Onun için Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin. Hakkı hak bilmeyse akıllan akılla değil, vahiyle söz konusu. Ama bizler Allah Azze ve Celle'nin Yaratıcılığıyla alakalı bir şeyler anlatmak istediğimizde aklı gündeme getirebiliyoruz. Yani aklın da kullanıldığı yerler var. Göğe bak, direksiz nasıl durduğuna bak. Gökten yağmuru indiren, o yağmurla yeryüzünden taze taze yemiş çıkaran ve size türlü türlü yemişler veren o Rabbinizden korkun. Veya hala ona eşler mi koşacaksınız? Ona kulluk edin ki korunasınız, azaba uğramayasınız. Yani bugün anlatmak istediğim mesele, bizdeki hasletlerle vahyin anlaşılması. Allah Azze ve Celle bizlere öyle hasletler vermiş ki fıtri dediğimiz, ve bunlara şunu yap, şunu yap, şunu yap demişse, o yapacak hasletlerin hepsi bizde mevcut. Ama unutmayalım ki zıttı da mevcut yani hayra meyilli olduğun gibi şerrede meyillisin burada Allah Azze ve Celle insanı öyle bir fıtrat üzerine yaratmış ki fıtratı bozulmayan bir insana gelen vahyi anlattığında hemen bir kabul vardır hiçbir itiraz yoktur hemen bir teslimiyet vardır uysallık vardır ama fıtratı bozulmuş birine gidip de bir şey anlattığında artık Deveyi hendekten mi atlatırsın? Neyi nereden atlatırsın bilmem. Bozunan bir insanı anlatman hakikaten zordur. Düşünün şimdi halk arasında birileri konuşurken ne derler? Üstündeki Allah'tan kork. Hiç Allah'tan utanmıyor mu? Hiç sıkılmıyor mu derler? Ama bugün ilahiyetten mezun birine üstündeki Allah'tan kork mi? Haşa tövbe de Allah'a yer mekanismat edilmez der şimdi biri okumuş biri okumamış halbuki okumuş derken neyi okunmuş neyi okumuş? Allah'ın kitabını okusa Allah Azze ve Celle o Rahman ki arşa istiva etti diyor. göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz Allah İsa'yı göğe yanına yükseltti diyor bunun gibi o kadar çok ayet var ki yaratıcı kim de ki Allah Rızkı veren kim? De ki Allah semidir, basardır, gözümüzün önünde büyüyesin. Yani Allah Azze ve Celle kendisini kitabında ne yapmış? vasfetmiş, tanıtmış. Böyle olduğu halde güya okumuş birisi tutar da haşa o mekandan münezzehtir. Öyle deme, gökte deme gibi ifade kullanılırsa. Bu neyinle konuşmuş? Bozulan bir fıtratla. Fıtrat nasıl bozulmuş? Aklı selahiyetinin dışına çıkarmakla. Akıl ne zaman bulunduğu halden dışarıya çıkarsa sapar. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Alemran'da ve Hadid suresinde geçen bir ayeti söylüyor. Tam ayeti tamamlamadan sahabenin birisi soru soruyor. Yani cennet gökle yer arası gibi bir yerdedir. Gök ve yer. Bu ifadeyi kullanınca sahabe bir havaya bakıyor, bir yere ayetin devamını dinlemeden cehennem nerede diyor. Şimdi neyinden karar verdi bu? Duydu. Hemen duyduklarını bir muhaize etti. Cehennem nerede dedi, merak etti. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl cevap veriyor. Gece gelip gündüzü ihate ettiğinde aldığında gündüz nerede diyor adamın kafa iyice karışıyor Allah bilir diyor e cehennem de Allah'ın takdir ettiği diyor. akıl iflas etti mi burada etti çünkü geceyi götürüp gündüzü getiren Allah biz gözümüzün önünde bir şeyler oluyor ama biz bunların farkında değiliz ne diyor insanlar aklı ön plana çıkaran bunlar tabiat olaylarıdır. Fay hattı kırıldı, tabiat ana isyan etti, fırtına oldu. Halbuki bir güneş dahi Rabbin arşının altına secde etmeye gidiyor nakli varsa senin bunu öğrenmen lazım. Eğer sen bunu öğreniyorsan, o zaman senin dünyadaki yaşantın istikamet üzerine giriyor. Yiyorsun, içiyorsun, uyuyorsun, evleniyorsun, çoğalıyorsun, o da yiyor, içiyor, evleniyor, çoğalıyor. Ama aranızdaki fark, Allah Azze ve Celle birine ne diyor? Ey iman edenler! Yani, iman eden kullarım diye has olarak sesleniyor, öbürlerine de ki, ey kafirler! diye. Ve birini cennette, ırmakların akan, o nimetlerin olduğu bir yeri vaat ederken, bir yere neyi vaat ediyor? Cehennem ateşini. Düşünün, bir fahişelik yapan, fuhuş yapan kadın ve erkeğin cezasının olduğu yeri okudunuz mu? Cehennem baplarında. Uzun böyle kuyu gibi bir yer, Çırılçıplak kadın erkek oraya atılacak ve ateş onları saracak komple. Sebebi ne? Çünkü bugün şehevi arzuları artan birisinin ateş, o şehevi arzularını kamçılayan ateş her tarafını sarar ceza da onun nevindendir işte. Ama bir erkek olsun, bir kadın olsun, ayeti kerimede ne diyor? Mümin erkeklere söyle, mümin kadınlara söyle ne yapsın? Gözlerini haramdan korusun. Gözünü haramdan koruma emri neyden? Dinden. Demek ki bakın her şeyin kendine göre neyi var? Bir eğitimi var. Akletsinler, düşünsünler diyor. Neyi? Allah'ın zatını mı? Değil. Yarattıklarını. Bak nasıl diyor gökyüzünü direksiz olarak yaratmış. Öyleyse aklın dindeki yerinin güzel bir tespiti gerekiyor. Eğer aklın dindeki yerini güzelce tespit etmezsek, mevkisini de tespit etmeksek o zaman birçok müşkülatlar başlayacak. Birinci müşkülat taklit dediğimiz müşkülattır kardeşlerim. Şu cehalet, taklit, mezhep taasubu, örf, anane dediğimiz şeyin altında yatan tamamen aklın yaşantıdaki, istikametteki yerinin tespit edilememesidir. Akıl alabildiğine selahet sahibi olmuş ve alabildiğine hüküm koyma yetkisine verildiği için vahiy ne yapılmış? Atılmıştır. Hatta sen tutup da aklı konuşmadan vahiy gündeme getirdiğinde ne derler? Hayır biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona inanırız. Allah Azze ve Celle burada ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ya onlar hata etmişse. Hala mı? Diyor. Demek ki aklın bir terbiyeye ihtiyacı var. Aklın terbiyesi de ancak vahilendir. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle Resulü ümmü olarak göndermiştir. Yani ümmü deyince ne anlıyorsunuz? okuma yazması olmayan, gelen vahyi insanlara ne yaptı? Aktardı, yazmadı. Onu yazan kimdi? Sahabeydi. Hadisi yazıp da aktaran da sahabeydi. Bunların hepsi dinin korunmasında çok önemli ölçülerdir. Aklı olarak yapacağın her itiraza, yaşantı olarak da bir itiraz var, bir kanıt var. Allah Azze ve Celle dinini öyle bir korunmuş ki, ayette hadiste Resulun ağzından çıkmış, birinin doğruluğunu kabul eden, birinin yanlışlığını inkar etmekle aslında ikisini de inkar etmiş olur. Hadisi inkar eden birisi aynen Kur'an'ı inkar eden gibidir. Nasıl ki Kur'an'ı inkar eden birisi kafir oluyorsa hadisi inkar eden insanda kafir olur. Çünkü Allah Azze ve Celle ayetinde Allah'la Resul'un arasında bir yol tutmaya çalışırlar ikisinin arasını bölmeye çalışırlar işte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. ayetle hadisin arasını açmaya çalışan kim yine akıl peki birini kabul eden akıl birini nasıl inkar eder o nasıl bir akıl aynen şeytani bir akıl şeytan Allah Azze ve Celle'yi hiçbir zaman inkar etmedi kardeşlerim hiçbir zaman ve bakın ayeti kerimelere, ben Allah'tan korkarım diyor. Onları saptıran ben değilim diyor. Allah'tan korktuğunun bile itirafı vardır. Ama güya, güya kendisi haklı, güya önce yaratılmış, sonra yaratılana secde etmezmiş. Güya ateş, topraktan daha hayırlıymış. Yapmış olduğu bu kıyas, kıyasi bir delil, onu ne yaptı helak etti. İşte bakın Kur'an ve sünnet dışında uyulmasını istenilen hangi esaslar getirilirse getirsin aklın mahsulüdür ve getirilen akli olan bu mahsul insanların hiçbir zaman birlik ve beraberlik içinde yaşamasına sebep kılmaz neden kılmaz düşünün şurada kaç kişiyiz herkesin kendine göre bir aklı kabiliyeti vardır zekası vardır bir kapasitesi vardır Aynen Allah Azze ve Celle'nin, e, Resul'unun dediği gibi, sizin diyor akıllı olmanız, zeki olmanız da kaderdendir diyor. Hatta geri zekalı olmanız dahi kaderdendir diyor. Düşünün, öyle geri zekalı insanlar vardır ki, ta tepeye söz sahibi olan insanlar olmuştur. Ve bunların sözleri dinlenmiştir. Öyleyse, aklın dindeki yerinin güzel bir tespiti ve selayeti olmalı nasıl ki burun sadece belli bir mesafeyi kokluyorsa aklında bu kadar selahiyeti vardır eğer akıl eğitilmezse vahye tabi olmazsa ittiba etmezse dinini öğrenmezse bu sefer taklit olur taklit nedir Zanlı galiptir hak da olur batıl da olur ve orada bir kargaşa olur ve taklitin akabinde birilerine ne yapma körü körüne bağlanmayı taassubu da getirir. Ve aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun diyor. Müminin suresinde. Şu pe peygambere tabi olanlar var ya, her fırka, her parti, kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır. Yani hakka gitmez. Düşünün şimdi, geçmişte bu insanlar ...Said-i Nursi'nin yedi tane savaşa... ...katıldığı var. Mücahit birisi... ...gözünü budaktan... ...esirgemeyen birisi... ...hapishanedeki bir hapishane müdürüne... ...dahi gidip dini anlatmaya... ...kendini adayan birisi. Düşünün... ...kaybedecek hiçbir şey yok. Böyle bir insan... ...aynen Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki... ...salih insanlar gibi aracı kılınıyor mu... ...bugün? Onun yaşantısı... ...örnek alınarak... ...şurada öldü, şuraya atıldı şuraya girmişti, şurada şu olmuştu. Aynen Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki müşkilat. Nuh Aleyhisselam nasıl gelmiş mücadele etmişse ki 950 sene sonra ne diyor? Ya Rabbi yoruldum. Kavmim artık beni dinlemiyor. Bunların artık ne yap? Helakını ver. Allah Azze ve Celle Resulünün duasını kabul ediyor mu? Gökten ve yerden ne yapıyor? Sular fışkırıyor ve onlar helak. Kurtulan kim? Sadece iman edenler. Bakın neden buraya geldim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu noktadan sonra bakın düşünün, her peygamberin, her diyor, e, peygambere tabi olan havariler ve ashabı olur diyor. Onlar ne yapar? Peygamberlerinin emrettiğine uyar, nehilerinden ne yapar? Uzak dururlar. Yani vahye tabi olurlar peygamberleri öldükten sonra da bunu yaparlar. Ama diyor onlardan sonra bir nesil türer. Emre olunan işleri bırakır, nehy olunan işlerle uğraşırlar. Ve dinde yeni yeni bidatlar ittihaz ederler. Diyor. Yani şu topluluk Nuh Aleyhisselam'ın o gemisinden inen topluluk. Emre olunan işi bırakanlar işte bunlar. Emre olunan işe sarılanlarsa ancak müminler, kurtulanlar. İşte her kim diyor, onlarla diyor mücadele ederse, eliyle, diliyle, kalbiyle o mümindir diyor. Demek ki aklıya olan her ürün insana bela musibet getiriyor. <gülüyor> Düşünün, bugün Şia akidesi Ebu Bekir ve Ömer'e iki şeytan demede icma etmişlerdir. İcmayı kabul edenlere sorarım, kimin icması? İcma'da ölçü ne? Bugün yeni ölen birisinin ruhunun yeni doğan bir çocuğa geçtiği inancı Şia itikadıdır. Bunda icma etmişlerdir. Kimin icması? Kıyassa işte aklın ürünü olarak işte iblis ilk kıyası yaptı. Kendisi çok yüksek bir makamdayken nereye geldi? O zaman peygamberlerin gönderilme amacı ne? İnsanlar tutuyorlar sahabelerin arasında da ihtilaf var. Onlar da ihtilaf etmiştir. Sahabelerin hiçbiri ihtilaf etmemiştir. Düşünün İbni Mesud bir gün namaz kılıyor. Estağfurullah Ebu Musa eleşari namaz kılıyor. Oğlu yanında Rukiye gittiklerinde <gülüyor> şu ellerini uylukların içine koyuyorlar. Ebu Musa eleşari çocuğun eline ruküde vuruyor. Dizlerinin üzerine işaret ediyor. Buraya koy. O hala böyle koyuyor. Namazdan sonra ve çocuk yaptığın ne diyor? Ben diyor İbni Mesud'un arkasında namaz kıldım. çocukların arkasında kıldım. Onlar böyle yapıyor. Bugün Hanefi mezhebinin imamlarına bakarsanız böyle rüküye gittiklerinde topuklarını birleştirirler. Ellerini de uyruklarının içine koyarlar böyle. Dikkat edin bakın. Yaşlılar yapar, güya ilim etmiş olanları. Bakın Ebu Musa ile işare ne diyor? Allah hepsine, her ikisine de rahmet etsin. Hı. Yavrum diyor, Allah Resulü namazı ilk kırarken ellerini oraya koyardı. Ama ortuk buraya koymakla nemrolunduk diyor. Şimdi bu ihtilaf mı? Onun haberinin olmayan öbürü ne yaptı? Gösterdi. Bunun adı ihtilaf değildir, dindir. Yine e, Fadıl bin Abbas'a soruyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin içinde namaz kıldı mı? Kılmadı diyor. Bilal'a soruyorlar evet kıldı diyor. İki rekat direkler şu kadar şurada şuradaydı. Şimdi bu ihtilaf mı? Biri görmüş biri görmemiş. Bitmiştir. İki secde arasında el kaldırmazdı. Kaldırırdı diye kaç tane rivayet geliyor kaldırmazdı diye söyleyen ravi dahi iki secde arasında el kaldırmayana taş atarak anasız kalasıca ellerini kaldırsana diyor. Bu ihtilaf mı? Onun görmediğini öbürü görmüş nakletmiş. Bitmiştir bu. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki din delilleriyle öğrenilme. Okuma, anlama, hayata geçirmedir. İlimsiz olduğun zaman aynı bektaşının misali tam camiye girmiş camiye girerken hoca sarhoşken demiş bu onu duymamış mescide yaklaşma ya bak hoca bile benim mescide girmemi istemiyor demiş çekmiş gitmiş aynı bu mantığa benzer bu din tamamlanmış kemale ermiş eksik hiçbir şey kalmamıştır ve aklım bu dinde zerre kadar selayeti yoktur neden Allah Azze ve Celle ne diyor hiç düşünmüyor musunuz hiç akıl etmiyor musunuz bu herkese eğer bu vahi Allah'tan gayrısından gelseydi çok çelişki olurdu. Çelişki olduğunu iddia eden insan dininde çok fikir değiştirmeye başlar. Ama bu din fikir dini değildir. Bu din nas dinidir. Teslimiyet dinidir. İman eden insan varsa ancak teslim olur. Ha bu rivayetler neden böyle? Sorulur. Gidin zikre eline sorun diyor. Meseleler netleşir hiç ihtilaflı olan diyecek. bir tane mesele yoktur. Öyle alimler çıkmıştır ki Allah kendilerinden razı olsun şu şundan çakışıyormuş bu bundan çakışıyormuş getirin biz arasını buluruz cemeteriz diyor. Allah'ın hayırda kullandığı insanlar vardır. Ve kıyamete kadar da bunlar gidecektir. Birileri çıkıp da işte bu asrın müceddi bu, zamanı budur demeleri hoş bir şey değil. Ha mümkün olamaz mı? Onun da olması mümkün. Ama falan şahıstır, filan şahıstır deme hakkına sahip değiliz. Çünkü Allah Azze ve Celle her asırda hayırda kullandığı insanlar çıkacak ve bunlar bidatları sünnetinde ne yapacak ayırt edecek bunlar kıyamete kadar olacak diyor. Allah bu dini korur kardeşlerim. Allah'ın kıyamete kadar hayırda kullandığı insanlar vardır. Ve bu insanlar zerre kadar akıllarını vahye karıştırmamışlardır. Düşünün Allah kendisinden razı olsun bir Abdullah İbni Mübareği'ye ele alın. Falan falan diyor sana hadis rivayet ettiğinde bunu al diyor. Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür dedi mi al bunu tuvaletin deliğine atıyor. Bakın bu sözleri bu insanlar söylemiş. Yani dindeki ittiba, dindeki tabi olma, gelen vahiye teslim olmakla mükelleftir. En ufak bir aklını soktuğun yerde keşke demeyin diyor. Bakın bir keşke demeyin. Keşke dememe onu ne yapıyor? Kurtarıyor. Ama bir keşke demesi şeytana ne yapıyor? Yol açıyor. Veyahut düşünün. Kızgınlık, gadat, dinde haram kılınan bir şey mi? Değil. Ama bakın terbiyeye alınan bir şey. Neden gadap, sinir, kızgınlık, terbiyeyi alınan bir şey? Şimdi herkes sakin. Sakin olan bir ortamda konuşan bir adam ne yapar? Kafada sakin sakin düşünür. Vereceği cevap da makuldur. Karşıdakini kırmaktan çekinir, onurunu kırmaktan çekinir, üzülmesinden çekinir. Çünkü kendisi de üzüntü duyar kendin hepsine layık görmediğini ne yapmaz? Karşıdakine de layık görmez. Ama kızgınlık anı böyle midir? Çok çok sevdiği güller aldığı, seni seviyorum dediği, değer verdiği bir eşine dahi kafa attığı zaman ne yapar? Bir hayvan bile öyle dövülmez. Karısını hayvan döver gibi döven insanlar vardır. Yani bir yabancı bir insana yapamadığı bir hakareti, en sevdiği insan dediği Değer verdiği birine dahi çok ağır söz söyleyenler vardır. İşte bu yüzden bakın din ne diyor? Aklın böyle, zihnin karışacağı, şeytanın musallat olacağı her şeye din ne yapıyor ölçü koyuyor. En çek. Ne demek en çek Ercan? Demek ki şeytan seni kızdırtarak aklının devreden çıkmasına sebep oluyor. Yani aklın devreden çıkması ne demek burada anladınız mı? senin hakkı düşünmene mani oluyor. kızgınlık hakkın düşünmesine manidir aklın yine devrede bakın ama akıl artık şeytanın eline geçiyor vahyin değil düşünün haset eden bir insanı düşünün hep bir alimin bir müslümanın veya haset duyduğu insanın açığını aramaya çalışır hakkı öğretmeye çalışmaz eğer bir şey haksa onu hak olarak anlatırsın Bidatsa bidat olarak anlatırsın. Bunu yapma dersin. Ama denilecek ortam da vardır. Toplumun içine geçip de bu bidat deniyorsa bu hasetin meyvesidir ve şeytanın eseridir. Din de şeyin değil, imanın eseri değildir. O da şeytanın oyuncağı olmuştur. Yapmış olduğu pisliklerden o topluluktan ayrılmak için aynen bir arının uğulatmasına benzer. Bu. Hasetçi, münafık, şerli insanların yapacağı hareket bunlardır. Onun için aklın terbiyesi ancak vahye tabi olmaklandır. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, ne oluyor ki size diyor müminler iki grup oluyorsunuz. O münafıkların diyor işlemiş olduğu günahların yüzünden kalpleri tepe taklak dönmüşken, siz iki grup oluyorsunuz onlar hakkında. Yani o mümindi. Sen diyorsun münafıktı. Sen münafıklık yönünü yakalıyorsun, öbürü müminlik yönünü görüyor. Çünkü ona onu yakalatıyor, sana onu yakalatıyor. Sense ise diyorsun ki ikisi de mümin. Bak bunlar hepsi akli bir ürün. Aynen ilk şirkte vuku bulanda akli. Onlar hep aklından gittiği için Nuh Aleyhisselam her ne kadar vahyi anlatmışsa, vahye tabi olan kulak veren kurtuldu. Nuh Aleyhisselam'ı sen bunları kıskanıyorsun dediler mi? Sen de onlar gibi bir insansın. Madem sen de salihlerdensin anlat. Bizim işimize karışma dedi mi? Dediler. Ama Nuh Aleyhisselam hata neredeyse ne yaptı? Onu gündeme getirdi. Aynen kardeşlerim Allah Azze ve Celle bakın kitabında ben açtıklan diyor. Korkuyla sıhhatla birçok şeyle, çocukla deneyeceğim diyor mu? diyor. Unutmayalım ki iblisin kandırdığı noktalar da buralar. Açlıktan korkutur mu? Düşünün bir rızık endişesiyle dinden verilen tavizlere bir bakın Allah aşkına. Aklın mahsulü mü, vahyin mahsulü mü bir düşünün. Allah'a hamdolsun ki fıtri suçlarda Allah bize ebedi cehennemi şey yapmıyor. Fıtrata dönük kullara dönük kendine dönük suçlar diye ayırmış şirki ayırmış kul hakkını ayırmış ve kişinin kendin hepsine yaptığı zulmü ne yapıyor meşiyetine bırakmış dilerse azap ediyor dilerse affediyor eğer insan aklını ön plana getirirse cennetin yolunu hayatta bulamaz Allah hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin işte aklın ne kadar terbiye edildiği gündeme gelirse bir insan da o kadar güzel bir insan olur. Adalette olur, güzel düşünür, her halükarda Allah'tan korkar, her halükarda nasihatçıdır ve herkese hayrı hasenatı ne yapar? Teşvik eder, kendisi de uyar. Ve insanlara her zaman yön gösterir, hakkı anlatır, hakka sevk eder. Bakın peygamberlere yaşadıkları toplumlar içinde tek başına kalmışlardır. Kendilerine tabi olan her zaman az insanlardır. Peygamberin etrafına toplananlara bakın, ayrılanlara bakın din anlarsınız. Toplanan, aklını vahye tabi kılan insanlardır. Ayrılanlarsa aklına uymuş, aklının estiği gibi yaşamaya çalışmışlardır. Düşünün şimdi... Kab bin Mali'nin kıssası hem Kur'an'da hem sünnette bize gelmiş. Kab'ın Tebük seferine gitmeyişini hiç okudunuz mu şöyle? Kab bin Mali. Nin. En karakterli sahabelerden bir tanesi. Hepsi karakterli ama çok değişik huyları olan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın halkasına kadar girebilen, onun güven duyduğu, onu görmedi mi? "Kab nerede?" diye sordur birisi. Hiçbir sebep yokken, çarşıya iniyor, geliyor, iniyor, geliyor, sefere katılmıyor, arkadan yetişirim, ona da gitmiyor, en son dönüş geliyor. Kaap bin Malik, diğerleri gibi yalan söylese kurtulabilir miydi? Öbürleri söyledi, seksen kişi söyledi, üç kişi yalan söylemedi. O seksen kişi hakkında Allah Azze ve Celle indirdi mi? Bakın Kaap ne diyor? Ben yalan söylesem muhakkak gidiyor Allah benim yalanımı Resul'una bildirecek diyor. Bakın suçun akıllı faranmıyor. Ben gidip doğruyu söyleyeceğim diyor. Kavmi diyor ki bir mazeret söyle. Senin diyor peygamber yanında itibarın var. Vallahi diyor benim söyleyecek hiçbir mazeretim yok diyor. Hiçbir mazeretim yok. Ve diyor bu savaşa gitmek zamanındaki elverişli olduğum gibi hiçbir zamanda elverişli değildim. Vallahi diyor suçum neyse cezam neyse ona razıyım diyor. 52 gün bir Müslüman selam veriliyor, peygamber dahi selamını almıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Akıl kabul eder mi? Müslümanın Müslüman üzerinde al hakkı yok mu? <gülüyor> selam verdiğinde alma yok mu? Hakkı bu ama o hakkı bu zayi etti. Ona burada ne var? bir ceza var. Hiç kimse sahiplenmeyecek onu. Hiç kimse konuşmayacak. Oturup haline hatırını ne yapmayacak? Sormayacak. Bu basit bir ceza ama. Bakın bu vahyi bir terbiyedir. Peki ayeti kerime ne diyor? Ne diyor? Yeryüzünün diyor bu kadar genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar geldi mi? Yeryüzü dar kardeşlerim. O kadar geniş değil. Nereye gidersen git. Ne kadar yaşarsan yaşa, dönüşün yine o Rabbe. Yeryüzünün bu kadar genişliğine rağmen, onlar yeryüzünün darlığını anladılar, Rablarına döndüler, tövbe ettiler, Allah da onların tövbelerini ne yaptı? Kabul etti. Peki iblis, ta o günden bugüne, belki kıyamete kadar da gidecek, tövbe etti mi? Bu hangi akıl? İşte aklını ön plana getirip de, akli ürünlerle hareket eden insanlar hiçbir zaman hayır hasenat sahibi değillerdir ama vahye tabi olan insanlar tabi olduğu müddetçe Allah onlara izzet vermiştir şeref vermiştir, haysiyet vermiştir ve yeryüzünün hakimiyetini vermiştir korkuyu götürmüştür düşünün Mekke toplumunda başlayan bir çekirdek kadroya bakın, bugünkü utanç verici hallerimize bakın eğer bugün yaşantımızda, dinimizde vahiy hakim olsa, yeryüzü titrer arkadaşlar. Ama yeryüzünde inandım diyen insanlar da vahiy hakim değil. Akıl, akli ürünler hakim olması hasebiyle, en aşağısından en yukarısına kadar çıkın bunu. Onun için yapacağımız en güzel şey, dindeki, Allah Azze ve Celle'nin bizlere verdiği hal ve hasletlerin farkına varma. Taklit. O kadar samimi insanlar var. Düşünün. Allah Azze ve Celle Fatiha suresinde o gazaba uğrayanların, dalalete uğrayanların değil, sıratı müstakimde olanlardan bize eyle. Dememizi her namazın her rekatında emrediyor mu? Bakın. Birisi aklını kiraya veriyor, birisi aklını ileride kullanıyor birisi emredilmeyen işleri aklıyla yapıyor birisi emredilen işlerde ne diyor Allah iç yağını yeme ne diyor eritiyor satıyor parasını yiyor görüyor musun aklını yaptığını yani güya iş yapıyor ben diyor iç yağını yemiyorum ki diyor faize gel faiz diyor aynı alışveriş gibidir diyor bunun neresi haram ki diyor Aynen bunu günümüzde diyen insan yok mu? Benim diyor şu kadar param var diyor. Ben bunu bıraksam zekat yiyip bitirecek. Ha şu zekatın da ne olduğunu bilmiyor da. Ne yapıyor? Ben diyor bunu bankaya yatırsam. Param diyor ölmemiş olur. Faizini alırım. Ve tutar diyor bunun diyor. Hayır sanat yaparım diyor. Bak bu da hayır diyor. Biri diyor ki yok sen bunu yapma kömür al. Kömür yakarsan o bir şey olmuyor. Veya git şuna ver. Bunların hepsi hoş olan şeyler değil. Hepsi şeytani yoldur. Allah bu dini tamamlamış, eksik bir şey bırakmamıştır arkadaşlar. Ha iştahat yok mudur? Vardır. Ama iştahat senin sapmana sebep olmayacak. İştahat arkadan gelen bir haramlara da yol olmayacak. Düşünün Nuh kavmine bakın. Bir resimle başladı. Her eve yayıldı. Heykel arkadan heykele tapma. Onun için İslam'da resim ve heykelcilik haram kılınmıştır. Harama sebep kılmasına sebep. Ama bugün en rahat düştüğümüz haramlardan bir tanesidir. Çok basit işlediğimiz haramlardan bir tanesidir. Televizyonlar, cd'ler, filmler, görüntüler bunların hepsi gayet rahat hayatımıza girmiştir. Herkes çok rahatlıkla bunu işler halde. Halbuki bu belki bize zarar vermiyor ama gelecek nesillerin belki sapmasına sebep olacak. O Ved, Vegus, Nesir çok hayırlı insanlardı. İşte bunlar şöyleydi, şöyleydi diye. Ama bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri bize gelmiş mi? Kim aktarısı aktarsın, tesir gücü oluyor mu? Anlatıldığında karşıdaki anlıyor mu? Sen bunu görüntülü dinlesen ne olacak? Dinlemesen ne olacak? Onun için aklın karıştığı her yerde Zannı galip vardır. Ve zannın taşıdığı her şeyde haktan da bir şey vardır. Batıldan da bir şey vardır. Bu da insanı hiçbir zaman sıratı müstakimde ne yapmaz? Götürmez. Aynen karışı karışına, arşına arşına onlara tıp atıp uyacaksınız dendiği o insanlara uyma var. Bugün ilimde derinleşip amelsiz insanlar yok mu? Bunlar Yahudilere benzer diyor. İlimsiz amel edenler yok mu? aynen Hristiyanların misali diyor. Bunlar şu yaşadığımız ortamda hem de istemediğimiz kadar var. Allah aklı vahye teslim eden sammı kullardan eylesin. Bunun da tek yönü kardeşlerim vahyi okuma, vahiyden haberdar olma ve vahyi hayata geçirmedir. İşte bu dersleri yapmamızın amacı bu. Bütün peygamberlerin gelip Öğrettiği doğruların amacı bu. Yani şu aklı vahye tabi kılın. Aklınıza göre hareket etmeyin. O nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin diyor. Nefis nasıl ilah olur? Yani akıl nasıl ilah olur? Bunu bir düşünün. Kadının kulu diyor. Paranın kulu, elbisenin kulu. Akıl neyin peşinden gitmiş? Onu toplamanın peşinde. Artık onunla düşünüyor. Yığmayı düşünüyor. Kadını düşünüyor. Ve kadını elde edemeyince ne yapıyor? Leyla ile Mecnun oluyor. Onu kaybediyor. Aynen hiç Allah'a giden yolda aklını kaybeden bir peygamber gördünüz mü haşa? Neden? Yani yaratılanların içinde en akıllı insanlar, en doğru insanlar, en emin insanlar olarak gösterilmiyor mu? Neden? Çünkü Allah korkusu gelen emir ve nehi fıtratın düzgünlüğüne işaret eder. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın kırk yaşına kadar haline bakın. O toplulukta birisi kendi karısını babasına emanet etmezken kime emanet ediyor? Neden? O da erkek değil mi? Onun da şehevi duyguları yok mu? O insan değil mi? Ama buna rağmen o toplulukta fıtratını korumuş mu? Demek ki Allah korkusu insanı birçok şeyi işlemekten ne yapıyor? Beri buyuruyor. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle kitabında benden en çok korkan benim vahyimi en iyi bilen yani alimlerinizdir diyor. Allah bizi onlardan kızsın. İşte İbni Mesud'un dediği gibi hoca olun hoca diyor. Olamadınız mı? İyi bir talebe olun. Olamadınız mı? İlim meclislerinde bulunalım. Olamadınız mı? onları sevin ama sonuncu olmayın diyor. Onun için kardeşlerim vahiden haberdar olduğunuz müddetçe o size her zaman ne yapacak taze kan verecek. Ama vahiden habersiz yaşadığınız her nokta inanın hayvanlar bile sizden asaletlidir. Çünkü insan yani bu yönle de baktığımızda çünkü insan vahiy hayat bulur. Vahiy ne kadar hayatındaysa o kadar yaşadığının farkındadır. Vahiyin dışında hayvanlar biraz çoğaldı mı ne yapar? kadar ayrılırlar. Niye? Çünkü bir yaşam var. İnsanlar da öyle. Ev için, arsa için yani bir miras için kardeşlerin birbirine düşman olduğunu biliyor musunuz? Kadınların erkeklere nankörlük yapmaları vahiy midir aklı mıdır? Düşünün. Onun için Allah hepimize hayır nasip etsin. Aklı değil, vahyi ön plana alan, ona tabi olan samimi insanlardan eylesin. Ve Allah subhanahu ve teala bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhanakine Allahümme ve bihamdike.